Rahman Rahim. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamü aleyha Resuluna Muhammed ve ala alihi ve sahbihi Aile hayatından ibadet hayatı nasıl olur sorusuna cevap vermeye çalışıyoruz. Eee 10 programımız oldu. Bir genç kardeşimizin sorusuna aslında cevap vermişti hocamız. O cevapları açmaya çalışıyoruz burada. Nasıl niyet edeyim de aile hayatımı, evliliğimi Allah'ın razı olacağı bir ibadete dönüştüreyim diye bir soru sormuştu. Siz de ona hocam e, peygamberlerin yoluna giriyorsun. Öncelikle bunu bil demiştiniz. Sonra iffet muhafazası üzerine bir nasihat etmiştiniz. Salih çocukların annesi babası olun buna niyet edin dediniz. Ümmetimiz artsın sizinle birlikte diye bir ümmet kavramı e, açılımı yaptık burada. E, Ülfet Konusunu işlemiştik en sonda da. Uyumlu olmayı, geçimli olmayı. Ve şimdi hocam yeni bir başlıkla bu programı icra edeceğiz inşallah. Demişsiniz ki kardeşimize helal rızık kazanıp bu kazandığınla da eşini, çocuklarını geçindirmeye niyet et. Bununla da Allah'ın rızasını kazanmayı, bunu bir sevda haline getirmeyi niyet et. Şimdi burada helal rızık kavramımız var. O helal rızıkla birlikte ailenin geçindirilmesi var. Ve bu ikisinin toplamını da Allah'ın rızasını kazanma vesilesi yap. Anlamında yeni bir başlık var. Bunları şimdi bu programda açmak istiyoruz hocam. İnşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bir insanın Çocuklarına mesela simit alıp vermesi, eşine ihtiyacı olan peyniri götürmesi, sofrada oturup yemeleri, sonra artan peyniri kaba koyup dolaba koymaları, öbür gün tekrar o peynirden kahvaltı malzemesi yapmaları. Bunlar Şöyle bir bakıldığında dünya işleri olarak görülüyor. Ne kadar güzel. Evlendiler, sofra kurdular. Yani doğal hayatın içinden bir parça gibi görülüyor. Ama Müslüman böyle görmüyor. Göremez. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz, peygamberimiz, dinimizi bize öğreten rehberimiz bir babanın çocuğuna aldığı gıdayı, eşinin sofrasına getirdiği gıdayı, hatta çatala batırıp, eğlence olsun diye evlilik yıllarında özellikle, ağzına lokmasını koyuşunu, hayatın içinden bir parça görülse de, ibadet kategorisinde görüyor. İbadet olarak bize tanıtıyor. Bunun için bir Müslüman evine gıda dediğimiz şeyi çocuk doyurmak, eşin doyumasını sağlamak dediğimiz şeyi herkes gibi biz de yapıyoruz derse sokak kedisinin düzeyinde kalır. Sokak kedisi de yavrularına yiyecek buluyor. Kuşlar, işte ormanlarda görüyoruz. Yuva yapıyorlar bir ağacın üstünde. O ağacın üstündeki yuvaya küçücük şeyler taşıyor. Ne yapıyor burada zannediyorsun? Geliyor, kakasını açıyor yavrusu. Onun ağzına mamasını koyuyor, gidip uçuyor. Bunu hayvanlar da yapıyor. Ama insan bunu ibadet düzeyinde yapıyor. Yapması gerekiyor. Allah böyle görüyor. Çok meşhur bir hadis-i şerif var. Onunla e, söze başlamış olalım. Bereket olsun. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beraber bir yolculuk yaparken ashabıyla yolda can hıraş çalışan bir ihtiyar görüyorlar. Adam yani maden arıyor diyelim. Bizde öyle olur ya. Maden arıyorsan zannedersin tarlasında çalışıyor adam. Sahabeden biri adama bakmış. Bu ne yani? Deli mi nasıl çalışıyor? Yani bu kadar çalışılır mı? Herhalde onu böyle bir 100 metre mesafeden gördüler mesela. Yürüyüp yanına gelince onun o çalı yoksa bir kazma vururken bu kararı vermediler tabii. Adamı bir 10 dakika seyrettilerse Adamı baktılar ki yani makine gibi çalışıyor adam. Sahabenin biri şöyle düşünmüş ve dillendirmiş bunu. Abartıyor bu adam yani bu kadar bu yaşta ya insan Allah yolunda çalışır yani cihad eder bu ne dünyalık çalışıyor gibi söylemiş. Yani o sahabenin de kafasında ne var? İnsan böyle ölesiye Allah yolunda cihad ederken çalışır. Ev için çalışırken öyle salla küreği gibi düşünmüş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o sahabiye cevap veriyor. Bu çalışma çocuklarına rızık temini içinse bu da Allah yolunda diyor. Ve bir iki madde daha sayıyor. Biz bu bölümünü alalım, sözü çok uzatmayalım. Bu deniyor ya resmi ağızdan açıklama yapmak. Yani bir, bir olay oluyor. Resmi ağızdan açıklama yapıldı deniyor. Dinimizin resmi ağzı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'dir. O açıklama yapıyor. Yani cihad ederse bir adam Allah yolunda vatanını, dinini müdafaa ederken olasıya çalışıyor. Bu Allah yolunda. Çocuklarının rızkı için çalışıyorsa Allah yolunda. Hatta orada bir ilave daha var. Buyuruyor ki yaşlı anne babası vardır belki. Onlara akşam ekmek götürmek için çalışıyordur. O da Allah yolundadır diyor. Allah yolunda ne demek? Sonu cennete gidiyor bunun demek. Buradan biz net, hiç tartışmasız, böyle acaba dedirtmeyecek bir cümle anlıyoruz. Bir insanın, bir erkeğin, Oturup çocuklarının akşam sofrasına götüreceği mercimeği, yemeği neyse artık kazanmak için çalıştığı şey Allah yolundadır. Allah yolunda namaz da var, oruç da var, haç da var, vatan müdafası da var, sadaka vermek de var. Allah yolu demek ibadet demek. Onun için biz bu kardeşimize evliliği nasıl ibadete dönüştürebilirim diye sorunca cevap olarak dedik ki, diyeceğiz ki, kıyamete kadar da denecek ki sen mecburen eşinin rızkını temin edeceksin. Çünkü bizim akidemizde, imanımızda erkek çalışacak, hanımının ve çocuklarının rızkını temin edecek bali olmayan çocuğu çalıştırmayacak. Hanımını çalıştırmayacak. Kur'an ne buyuruyor bu konuda? Kur'an'ın ölçüsünü ve bimâ enfekû bin hemvalihim. Siz niye erkeksiniz? Harcama yapacaksınız diye. Ayetle sabit. Harcama yapacaksın diye. allah Teala sana sakal vermiş. E sen kahvede otur. Hanımın tarlada çalışsın. Bu ayete aykırı. Hanım evde oturacak. Akşama kadar seni bekleyecek. Sen çalışacaksın erkeksin. Ve bimâ enfekû min emlâlihim. Siz para harcayacaksınız. Hiç bunda tevil edilecek bir taraf var mı? Aksi takdirde erkeklik diye allah Teala'nın yarattığı o kıvam kalkar ortadan. Oturan adam erkek değil. Özül olur, hasta olur. Ayrı bir mesele şüphesi. Yani normal şartları konuşuyoruz. Allah-u Teala böyle bir düzen kurmuş. Çalışacaksın. Sofra kurduracaksın. Elbiselerini alacaksın. Sadece yemek değil tabi maişet. Kiralarını vereceksin. Elektrik, su, gaz parasını vereceksin. Demek ki ayet bu görevi veriyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de bu görevin yapılış işlemini Allah yolunda ibadet olarak gösteriyor bize. Bundan net bir şekilde anlaşılıyor ki madem aile geçindirmek, çocukların maiyetini temin etmek bir ibadettir. E müslüman evlenirken tamam güzel bir eşim olacak, dairemiz olacak, arabamız olacak. Bunları da niyet edecek, isteyecek. Hiçbir sakıncası yok. Çamaşır makinesiydi, bulaşık makinesiydi. Kocam güzel olacak, hanımım güzel olacak. Ya bunlar tali şeyler, geçici şeyler, zamanın sürüp götürdüğü şeyler. Dünyanın en güzel eşiyle evlenen kadın olsun, erkek olsun. Yani kaç sene o kaliteyi koruyacak ki, o güzelliği koruyacak? İlk doğumda, ilk ameliyatta, işte inşaatta çalıştı, fabrikada çalıştı adam. Gitti yani güzellik dediğin, hadi hadi 60 yaşına kadar olsun, hadi hadi 70 yaşına kadar olsun. Yani güzellik kavramı. Çamaşır makinesi alacağım. Kaç sene sürecek çamaşır? On seneden fazla zaten garantisi yok. Yani evdi hiçbir şeyi baki değil evliliğin. Ne baki Allah yolunda olanlar. Salih çocuk yetiştiriyorsun. O evi Allah'ın razı olacağı şekilde yönetiyorsun. Bunlar hep ibadet kalitesinde değerli oluyor. Ama bütün bu değer senin Buna niyetine bağlı. Senin kafanda böyle bir şey yok. Basit dünyacı mantıkla düşünüyorsun. Seninki ibaret olmuyor ki zaten. Yani yolda biz mesela burada seccadeleri sersek, namaz kılsak. Şuradan da geçen birisi ne güzel spor yapıyor bunlar ya. Ben de katılayım bu jimnastiğe dese. Abdest yok bir şey yok, niyet yok. Gelse katılsa o da bizimle namaz kılmış olur mu? Spor yapmış olur o. Spordan da bir şey oluşmaz. Evliliği, işte basit kalabilecek çamaşır makinası, işte şu bu, işte yemek verecektik düğünde gibi basit şeylerden kaldırıp Allah'ın razı olduğu, peygamberlerin tamamının sünneti olan bir iş icra ediyorum düzeyinde niyet edince insan ya bugün hanım çok üzgündü, işte annesi hastaydı, şu pastaneden güzel bir pasta olayım, hanıma götüreyim, biraz neşesini yerine getireyim dese bir insan. Görünür de bu bir pasta, belki kadın üzüntüsünden onunla da ilgilenmeyecek. Ama buna rağmen götürüyorsun, beraber bir pasta yiyelim, aldım işte diyorsun, kadın yapmacık da olsa bir tebessüm ediyor, içinde başka bir hüzün var belki. Tebessüm ediyor, açıyorsunuz, beraber yiyorsunuz. Net değil mi hadisi i şerif, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne olarak tasvip ediyor? Sadaka diyor. E, fabrikadan çıktım eve gelirken, yolda gördüğün bir yetime çıkarıyorsun, 5 lira veriyorsun, onun adına ne diyor? Sadaka diyor. Hanımla beraber çatalı batırıp pasta yiyoruz ya bu pasta adı üstünde, nohut yemeği de değil hani böyle ağızda eriyip gidiyor. Buna ne buyuruyor? Sadaka diyor. Bütün sadakalar defterlerimize yazılıyor mu? Yazılıyor. Kabul edince Allah kıyamet günü önümüze konacak mı? Konacak. Femen yamel miskale <zarratin> hayran yara, zerre miktarı iyilik yapan onu terazisinde bulacak ayetine bu dahil mi? Kesinlikle dahil mi? Dahil. Şüphe var mı bunda? Yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hanımının ağzına koyduğun şey sadakadır buyurmuştu. Kıyamet günü Günahlarım, sevaplarım, her şeyim tartıldı. 50-50 geldi. Cennete girmem mümkün mü? Yok. Tek bir sadaka çıktı bir yerden. 50 artı 0000 bir yaptı diyelim. Cennet kapısı açıldı mı? Açıldı. Sadaka bu şansı taşıyor mu? Taşıyor. O zaman hanımıma götürdüğüm bir pastayı... Çok şeftali sever. Şeftali ilk turfanda çıktı. Aldım bir kilo şeftali. Halbuki bütçemde sıkışıktı. Aldım götürdüm. %50 artı biri oluşturuyor mu bu kıyamet günü? İhtimali taşıyor mu yani? Tabii. Ya inşallah ona muhtaç olmaz kimse. <gülüyor> yani çünkü 50-50 oldu mu? Çıkar bir yerden de bir ufak güna Unuttukça bakarsın. Oynatır teraziyi. <gülüyor> Ama inşallah namazlarımız imanımız o şimdi şey hocam diye. şöyle Din sanıyorum biraz din algısıyla alakalı. Din çoğu kişi tarafından sosyal hayattan çıkıp başka bir kurumun içerisine girmek o. Halbuki yaşayış biçimidir din. Yatak odası, yani mutfak. Yemeniz, içmeniz, dolaşmanız, belki çekim yapmanız bunların hepsi dinin bir parçası. Din algısı böyle olunca dolayısıyla bu din çerçevesinde siz hayatı işte İslam üzere yaşıyorum, İslam dini üzere yaşıyorum derseniz yaptığınız her şey ibadete dönüşüyor o zaman. Dönüşebiliyor. Dönüşebiliyor Hı. evet. Yani biz burada e eğer niyetimiz meşhur olmak, efendim bu meşhurluk sayesinde de e kesemizi doldurmak gibi bir niyetimiz varsa bu din dışı bir kavram. Ama insanlara e Allah'ın işte ayet konuştuk, hadis konuştuk. Bunlar başka insanlar da duysun. Onlar da müstefit olsunlar. Onlar da cenneti kazansınlar. Onlar da Allah rızasına uygun yaşasınlar arzusuyla böyle bir çekim yapıyorsak bu da ibadet. Dolayısıyla evliliğimizin eşimize, çoluğumuza, çocuğumuza, ailemize rızık götürmenin de ibadet olması gayet makul, gayet doğal bir şey. Burada tabii Abdulbaki hocam işaret etti. biz de bizi izleyenlerin duasına vesile olsun diye hatırlatalım. Şu anda saat 7.07 biz evden çıktık, geldik bu ormana çünkü yöneticimiz Refik Güneş olunca sıkıntı oluyor açık alanda dedi. Güneş doğmadan yani ben 6.30'da çıktım, 7'de yoldaydım. Yani geldikse sabah namazı yeni kılındı. Biz bu da çekim yapıyoruz. E bundan para aldığımız yok, pul aldığımız yok, şöhret yok. Biz, hele, Salih Hoca neyse de bizden akılabiliyoruz, <yapacağım>. şöhretin <gülüyor> yolları da bitti. Evet. <gülüyor> Şimdi Allah rızası için bir iş yapıyoruz. Çok güzel temas ettiniz hocam yani. Allah rızası için bir iş yapılıyor. Bir Müslümanın kulağına bir bilgi gitsin, bir genç evliliğin asıl gayesini anlasın. Sonra gitsin eşine desin ki ya ben böyle bakmadığım için ne kadar pot kırmışım. Elhamdülillah böyle öğrendim desin dönüşün de bir fazilet olduğunu yani geriye dönüşün de bir fazilet olduğunu hatayı kaldırmanın Allah'ın emrettiği bir şey olduğunu anlasın diye uğraşıyoruz. Rabbim kabul buyursun. Ama burada çok önemli bir nokta var hocam. Demin bir örnek verdi ki biz burada namaz kılışımızı jimnastik zanneden, yoga zanneden gelen birisi bize katılsa da bir katılmış olmuyor. Yani bütün bu sayılanların tamamı niyete bağlı. Ne niyeti diyorsan bu evlilikle ben tıpkı namazda olduğu gibi Rabbimin rızasını kazanacağım. Diyen başka, tabi bunu lafla değil de yani hayatının pratiğinde göstererek ispat eden başka. Yani e, böyle işte herkes evlendi, biz de evlendik. Sadakaymış bu, kandil simidiğmiş. E, Mışmışlarla iş yapan başka. Hatta ve hatta. Burada iki nokta önemli. Şimdi biz hep erkek pasta alıp eşine götürdü diyoruz. Örneği öyle veriyoruz. Haklı olarak hanım kızların benim, kadın demek sadaka şansı yok zannedecekler. Ben onu söylemeye de gerek bulmuyorum ki o pastayı pastaneden hazır almak sadaka oluyor da emek verip yapmak sadaka olmuyor mu? Şey de olabilir hocam yani diyelim ki erkek ya da kadın pastayı hazırladı ya da erkek pastayı aldı. Pastayı kabul edişte sadak olması lazım. Elbette reddedersem ne işe yani, yarayacak? Evet. Yani e, e, diyelim ki pasta yemek canınız istemiyor ama eşiniz pastayı almış gelmiş ya da siz gittiniz hanımcağız, kadıncağız emek vermiş, zaman harcamış, e, yorulmuş belki bir pasta hazırlamış. Ne güzel yapmışsın deyip bir lokma almak da belki. Yani hiç yiyesim yoktu ama bu kadar güzeli mecbur yemem lazım. Evet bu da sadaka ya, olması lazım. Evet hocam bu çok önemli bir nokta. Yani sadakayı sadece erkek verir anlayışı yanlış. Parayla ilgili olduğu için paraya da erkek temas ettiği için yoğunlukla erkek parayla alıyor. Kadının varlığı sadaka zaten. Onu tabağıyla koyup servis etmesi bir sadaka zaten. Bu izinmesi bile başlı başına ya O yani. çocuğuna karşı zaten yani kadının varlığı sadaka derken biz kadın doğum yaparken ölmesi halinde Hazreti Hamza'nın girdiği şehitlik statüsünden cennete giriyor. Yani bundan sonra bir söze gerek yok herhalde. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i korumak için ciğerlerin parçalanıyor senin bir savaşta. Adın Hamza oluyor, Seyyid-i oluyor. Alt listede bakıyorsun, hastanede doğum yaparken ölen kadınlar da çıkıyor. Ya neredesin sen? Uğud'u gördüğü yok kadının hayatında. Tabanca gördüğü yok. Bıçak bile büyük bıçak kullanamıyor. Küçük çakılarla yemek kesiyor. O kadın doğum yaparken ölüyor, şehit oluyor. Varlığı sadaka kadının. Varlığı sadaka. Sırf o yüzden camiye de gelme sen diyor ona peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evde otur diyor. Bütün sosyal olan dış alanda yapılan ibadetlerden muaf tutuluyor kadın. Yani bunu konuşmaya bile hacetimiz yok. Ama burada önemli bir nokta bu sadaka tek taraflı değil. O zaman hep erkek kazanıyor kadın da sünger gibi o kazançların geri kalanını topluyor gibi e, algılanır ki öyle değil. Öyle değil. Kadının tebessümü, erkeğin kadına tebessümü, bütün bunlar sadaka olabilecek şeyler. Ancak, ancak çok önemli bir nokta, Allah sadece kendisi için yapılanlara sadaka diyor. Yani eşler Allah'tan bekleyecekler karşılığını. Neden Allah'tan bekleyecek? Allah başka türlü sevap vermiyor. Eğer e, öyle her yapılan işe sevap verecek olsaydı bir kafir bir insan kendine göre ailesinde bir şeyler yapıyor. Ama Allah ile bağlantısı olmadığı için ne yaparsa yapsın ondan bir sevap çıkmıyor. Hiçbir Hiçbirini bulamayacak. Hebaen <gülüyor> mensura. Çöp olup gidecek hepsi yaptıklarının buyuruyor. Allah için yapacak Allah'tan karşılığını bekleyecek. E peki teşekkür ne olacak? Ya Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanlara teşekkür etmeyin Allah'a da şükretemez buyuruyor. Ayrı bir mesele. O onu düşünsün. Bu kadar emek verdim. Onun hoşlanacağı pastayı yaptım. Tenezzül edip çatal bile batırmadı. Onu mu düşünsün? Nankörlük diye damga yiyecek meleklerin defterinde o gün. Ben Allah'tan beklerim yaptığımı. Dolayısıyla büyük kapıya dayandığım için o benim moralimi bile kırmaz. Ama eşinden uyduruk bir tebessüm. Tamam ben de seni annene götürüyorum şimdi gibi acil bir karşılık bekleyen, beklentisini bulamadığı zaman matem tutmak zorundadır. Oturup ağlamak zorunda o. Bu sebeple hani evliliğe niyet nasıl olsun derken bu rızık niyetinde Sadece erkeği kastetmiyoruz, kadının da bu niyete girmesi gerekir diyoruz. Ama bu niyet samimi ise eğer Allah için ibadet yapıyorsan, o zaman Allah'tan bekleyeceksin. Allah'tan karşılık bekleyemeyenler, birbirlerine mahkum olurlar. Hiçbir zaman da birbirlerini mutlu edemezler tam anlamda. Neden insan bu? Her zaman tebessüm ederdi. Bugün canı sıkın etmez. Sen çöktün işte. Çünkü bir gülücüye esir ettin kendini sen başta. En başta bu hatayı yaptın. Yani büyük gail olmak, ufku büyük olmak bir fazilet çeşididir. Bir üstünlüktür Allah'ın lütfu ve keremiyle. Bunu en başta niyet dairemize sokmamız gerekiyor. Aksi takdirde cılız bağlantılarla ibadetler hayatımıza etki etmez. Ciliz bağlantı ne diyoruz? İşte dediğim gibi... ...mesaj atsın bana. İşte işe gidince... ...hanım ne harikaydı ya... ...öğlen iş yerinde yemek yemedim. O kek hala aklımda işte sabah kahvaltı... ...böyle basit mesajlar bekliyorsun... ...ya da tam tersi. Yahu maşallah sen... ...her gelişte bu pastadan getiriyorsun... ...ne kadar beyefendi bir erkeksin... ...bonkersin filan. Ya bunları dese ne olur, demese ne olur? Bizim... İbadet ederken mesela hacca giden bir insan, umreye giden bir insan ya maşallah adam hep hacca gidiyor, umreye gidiyor desinler diye gitse bunun bir değeri oluyor mu Allah katında? İbadet sayılıyor mu bu? Üstelik de riya olduğu için şirk tehlikesi bile yani tehlike düzeyinde var. E, madem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem eve rızık götürmeyi sadaka kabul ediyor e, ona nasıl biz riya bulaştırırız ki? Nasıl beklenti kul beklentisi bulaştırabiliriz. O sebeple bu niyet dediğimiz şey rızka döndüğünde bunu kullara mahkum etmemek lazım. İnsanlardan bekleyen zavallıya dönüşmemek lazım. Ben genç kardeşlerime inşallah bu meclisimizi bizi hayırla iade ederler. Ee, özellikle tavsiye ediyorum ki. Geliniz yatak odasından, mutfaktan, oturma odasına, akraba ilişkilerine varıncaya kadar yukarıdan bakın hayata. Yukarı neye diyorum? Yedinci kat göklerden bakacaksın. Uzaydan filan da değil. Yani Allah'ın baktığı yerden bak. Celle celaluhu. Yani Allah var, sen varsın ve cennet umudun var senin. E on senedir uğraştık olmuyor. Canım Nuh Aleyhisselam 950 sene uğraştı. Yani sonunda cennet sonunda gelecek. Yani biz evlendik, bir hafta sonra cennet davetiyesi getirecek melekler yok ki böyle bir şey. Sonunda kazandığımız kazanmadığımız e, belli olacak. Sonunda cehennemden kurtulacağız. Faman zupsiha anin ve Fakat faz geçtikten sonraya kadar heyecanımız devam edecek bizim çok ucuza niyetimizi harcamış oluruz aksi takdirde maazallah. Niyetimizi çok ucuza harcamış oluruz. Böyle büyük bir niyeti. Tekrar tekrar vurguluyorum sonra ikinci bir başlığa geçmemiz gerekiyor. Yani bütünü bu değil bu konunun. Biz kıyamet gününe geçeceğiz. Kıyamet günü milim milim diyorum. Milim çok büyük bir rakam aslında. Daha ince hesaplarla Amellerimiz tartılacak. Bir sadakaya, bir tatlı söze, bir Subhanallah ifadesine, Elhamdülillah sözcüğüne, namazı Allahu Ekber deyişimize, o kadar muhtaçız ki o gün. Onu bilseydik her gün bir milyon kere la ilahe illallah derdik. Yani çünkü neden? Zerre miktarı yani atomcuk gibi küçücük kalan şeyler bile tartıya girecek. Günahlar ve sevaplar tabii. Sadece sevaplar değil. Bu kadar büyük hesaplaşmanın olduğu yerde bir ve muhtacım ben. Mesela eve geliyorum. Selamun Aleyküm. Müslüman seve eve girmez. Ve Nasılsınız? İşler nasıldı? Pek iyi değildi. Çok yorgunum. Bir, bir kahve yap, içeyim. Burada bir kötülük yok aslında. Değil mi? Yani... İyi cevap, sorularına cevap verdim ama surat bir karış. Neden? İşte daire satacaktım da daire satılmadı. Elime şu kadar para girecekti bugün girmedi diye bir neşesizim. Benim de ödemelerim tık, sıkıntıya girdi ama eşimin bununla bir ilgisi yok tabii. Ben eve geldim böyle geldim. Bu eve girişimde sıkıntım yüzüme yansıdı. Dolayısıyla kadıncağız mutfağa gitti yardım etti. Yarabbi inşallah tartışma çıkmaz diye içinden içinden dualar ediyor. Kahveyi yaptı getirdi. O kahvede içilmedi. Morali kırık zaten. o şekerli mi olduydu bu filan? Yok. Seninle ilgili değil dedim. Süreç devam ediyor. Bir kötülük yapmıyorum. Dolayısıyla buradan bir sakınca yok. Günah yok. Öbür türlü de giriyorum. Dışarıda barut gibiydim ama. Çatlıyorum. Sinirli sistemim var. İçeri girdim. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Hoş geldin. Hoş bulduk güzelim. Nasılsın? Nasıl geçti gününüz? Eee İyi geçti sen nasıl geçtin ya benim iyi geçmedi ama geldim Allahü Teala gidin hanımlarınızla rahatlayın diyor. geldim seninle rahatlayacağım işte gel bir kucaklayayım seni neredesin aynı adamım ben aslında onunla kucaklaşacak bunları söyleyecek takatim de yok belki işler kötü gitti dışarıda ama kadına bunu hissettirmedim onun bir mutluluk kaynağı olduğunu gösterdim ona. Tebessümüke fî vecihî ehîke sodakat. Yani işlerin iyi gitmediği, belki cemaate bile gitmeyip fabrikada kıldım namazı, iş yerinde kıldım mesela, eksik sevaplarım da var. Geldim hanımıma tebessüm ettiğim için Allahü Teala bana sadaka yazdı. Bu sadaka denen şeyin adı sevap. Kıyamet günü 50-50 dedikleri şeyle mücadele o sevap gelecek, oturacak bir yere. Bir puan, bir puan pemamamsa kulat mevazino Bir puan bir puandır olacak üniversite sınavlarında ne kadar doğru cevap verirseniz ötekilerin biraz üstüne çıkıyorsunuz bütün imtihanlar öyle evet hayat böyle bu kadın için de böyle ama kadın da mesela o gün sancısı olabilir ki mesela genç hanım kardeşlerimiz yaşlılarda bu sorun olmuyor da özel günlerine geldiklerinde kadınlar tabii olarak Yapay değil bu. tabii olarak gergin oluyorlar. Gergin oluyorlar. Bu gerginlik yüzlerine yansıyor. Bu gerginlik konuşmalarına yansıyor. Yansıyor. Yaptığı yemeğe de yansıyor hocam. Tuz ayarını karıştırıyor kadın. Şimdi doktor arkadaşlarla, şinokolog arkadaşlarla görüşüyorum. Yani o gün kadının ayakta olması bile bir nimet diyorlar. Tabi görüyorlar bunu. Doğrusu da öyle. insanın yani bir yeri ağırınca neşeli olması mümkün değil. Avrupa'da bazı devletler hocam kadının toplum içerisinde işlediği suçlar eğer o günlerine denk gelmişse şeyde cezada indirim yapıyorlar. Yani trafik kazası yapmış ya da birisini yaralamış olur ya kadın. Eğer o günle denk gelmişse, o özel günle gelmişse bu belli bir indirim sebebi. Bu bir adalet göstergesi hocam. Evet şimdi kadın böyle gününde üç gün önceki gibi olmayacağı belli bir şey e, ilk defa böyle bir şeyle de karşılaşmıyor evlenmeden önce de böyleydi bu şimdi şöyle bir tavsiyem oluyor eşine çok açık bir şekilde demeli ki benim herhalde özel günlerim yaklaştı bugün yarın bir iki gün sen Görme benim yaptığım hareketleri. Karşısındaki insan eğer ne dediğini anlayacaktır bunun. Veya erkek tefekkür etmeli ki çok iyiyken bu kadın bugün gergin demek ki özel günlerinde diye bilmeliyiz. Aksi takdirde böyle biz robot oluruz. Her gün 220 volt elektrik gelecek, şarj olacağız, biz de işlerimizi yapacağız. E bir gün voltaj düşünce biraz ne olacak? Yani o gün robot robot için geçerli bu. İnsan karşısındakinin duygularıyla renklenebilen, o duygulara hitap edecek tavırlar sahibi olabilen biri olmalı ki insan olsun. Hatta bunun üzerine kurulu bir Müslümanlığı olsun. Ben her gün aynı kalitede isterim. Ya bu pastane değil ki her gün aynı kalitede poğaça istiyorsun. Poğaçalar bile her gün aynı kalite olmuyor. <gülüyor> tabii. Mayası geç oluyor, yani, ne oluyor? Ya Un, farklı fabrikadan ununu alıyorsun, bölgenin ununu Pastanın tadı değişiyor. Demek ki ortada niyet ediyoruz derken biz, bu niyet Allah için ise eğer ispat istiyor. Yani ahiretten önce de dünyada bir ispat istiyor. Hatta şöyle bir örnek de vermek isterim. İnşallah bizi dinleyenler diyorlardır ki ya sen hiç dünyada örneği olmayan şeyleri örnek olarak zikrettin diyorlardır. Yani umarım öyledir de hiç öyle değil gibi geliyor bana. Şimdi mesela erkek eve geliyor. Hep erkeğin işteki şartlarını konuşuyoruz. Bakıyor ki kadın Allah Allah surat bir karış. İlk ne düşünmeli? Bugün çocuk herhalde çok yaramazlık yaptı. Ya da çocuk hasta mıydı bugün? Ya da kaynanan mı hasta oldu? Bu kadının durup dururken suratı böyle olmaz. Böyle düşünmek insanlık. Nasılsın bir yaramazlık var mı deyince bildiğin gibi değil. Akşama kadar çocuk kustu. Tamam sorun anlaşıldı. Ama ilk girer girmez değişik bir yüz görünce nankör değil mi işte de, dün neydi bugün ne diye başladın mı? Çocuk ölse bile sen onu hissedemiyorsun ondan sonra. Çünkü yanlış kulvardan girdin yola sen. Hep ters gidiyorsun trafiğe. Yani bu yolda girmeyecektin zamanında. Niye? Sen olumsuzlukla yorumlamaya başladın. Halbuki dün güzeldi, bir hafta önce güzeldi. Bugün böyle olmadığına göre bir terslik olmuştur muhakkak. Yoksa bu böyle olmaz. Aynı şeyi öbür tarafta tabii. Sadece erkek, sadece kadını konuşmuyoruz. Evlilik dediğimiz şey ne erkektir ne kadındır hocam. Evlilik hayattır. Dolayısıyla erkek için de geçerli bunlar. Kadın için de geçerli. Yani erkekte arkadaşıyla tartışmıştır.